Mümtahina suresinin dördüncü ayetinde İbrahim Aleyhisselam, babası için ''Senin için mutlaka bağışlama dileyeceğim'' ifadesini kullandığı meali verilmiş. Bu ifade sadece peygamberlere verilen özel bir mucize midir? Yoksa her kul bir başkası için samimi olarak bağışlanma dileyebilir mi? Böyle dua etmek doğru mudur? Çünkü sanki Allah'ın işine karışıyormuşuz gibi bir intiba alıyor kere burada bu soruyu soran arkadaşımızın dediği gibi değil olay. Ayet-i okuyalım. Diyor ki Cenabı Hak: "Kat kana tetkum usvetun hasenetun fi İbrahim ve'l-lezine ma'ahu." İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. "İzdkaru li kavmihim inna bura'a minkum ve mimma ta'budun min duni'llah." Kâumlarına şöyle demişler: Sizden ve Allah ile aranıza koyarak kulluk ettiğiniz şeylerden biz uzağız. Kesin bir tavır koyuyorlar. Kesin. Çok önemli. Bizim de örneğimiz bu İbrahim Aleyhisselam zaten. Keferna bikum. Biz sizi tanımıyoruz. Yani biz sizinle ilişkimizi kopardık demiş oluyorlar. ''Ve bedâ beynena ve beynekumul adâvetu vel bağda'' Bizim de sizin aranızda düşmanlık ve kin ortaya çıkmıştır. Şimdi herkes bana diyor ki niye bu kadar sersin? E Allah bize İbrahim Aleyhisselam örnek vermiş. Burada yumuşak olunur mu? Yani hem, hem Allah'ın ayetlerini okuyacaksın, Cenab-ı Hakk'ın Yolunda gittiğini iddia edeceksin. Hem de Allah'a karşı tavır koyanlara yumuşak davranacaksın. Evet. Cenab-ı Hakk bunu kabul etmez ki. Evet ne diyor? Aramızda kim ve düşmanlık sürekli olmak üzere ortaya çıkmıştır. Hatta tu'minu billahi vahdeyyan tek Allah'a inanıncaya kadar. Yani Allah ne demişse o. Bak bir şu anda Allah ne demişse o noktasındaki insanları getiremiyoruz. Beni asıl şaşırtan büyük büyük alimlerin bile bu konuda teslim olamamalarıdır. Meseleyi çok iyi anlıyorlar ama teslim olamıyorlar. Hayret ediyorum ya. Yani. İlla kavre İbrahime li ebihi ama İbrahim'in babası için söz dediği, söylediği söz size örnek değildir, diyor. Yani onu örnek almayın, diyor. لَاَسْتَغْفِرَنْ <gülüyor> lelek ''Senin için Allah'tan bağışlanmanı isteyeceğim.'' Sözünü örnek almayın. وَمَا اَمْلُكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ Ama onu da söyleyin, ben isteyeceğim ama benim Allah'a karşı bir yetkim de yoktur. Sadece talepte bulunacağım, kabul eder, etmez, kendi bilir. Rabbenâ aleike tevekkelnâ ve ileyike enbe ileyike'l Ya Rabbi sana güvendik. Sana yöneldik ve varacağımız yerde sensin. Şimdi burada İbrahim aleyhisselam mesel değil ki Müslümanların tamamına verilen bir görevdir bu. Kevbe suresinin 114. 114. 4. 4. Ayet 204. ayetini 204. sayfa 204. Sayfa açarsak orada görürüz. Hatta ondan ondan önce ne şey yapalım 113'ten başlayalım. Evet, evet, evet. Diyor ki maikaninle biri söylediğine eminu ne bu nebinin ne de müminlerin hakkı yoktur diyor Allahü Teala. En yistarfurulil müşrikin müşrikler için bağışlanma dilemeye yetkileri yoktur. Çünkü Allahü Teala şirki bağışlamayacağım demedi mi? O zaman. Yani sen Allah'a karşı tavır koymuş olursun. Ya Rabb'işun gibi haset edersen, değil mi? Ve lev kurba İstersen yakınları olsun. İyi ee, annem babam olsun. müştikse bitti. Min ba'di mâ tebeyyena lehum ennehum ashabu'l-cehîm. Ha kendileri için çok net bir şekilde ortaya çıkarsa onların cehennemlik oldukları onlar için ''Ya Rabbi bunu bağışta affet'' demeye hakkınız yoktur. Şimdi peki İbrahim'in şeyi ne? İbrahim Aleyhisselam şöyle demişti, biz her namazımıza dua ediyoruz. ''Rabbena veli valideyyye'' demiş. ''Ya Rabbi beni ve anne babamı affeyle'' demiş. ''Velil mu'minîne yevmi yekkumul hesab'' da var. Hesap günü müminlerde de affeyler şu i̇şte veli var değil anne babamı demişti orada burada diyor ki ve ma keyn İbrahim el abihi -e İbrahim'in babası, babasının affedilmesini istemesi illa amme vügeden vüga dahiyahu ona daha önce verdiği bir sözden dolayı sen estağfurullah ki Rabbi'' demişti sen için Rabbim'e ben istiğfarda bulunacağım diye bir söz vermişti o sözden dolayı. İstiğfarda bulundu. Ama felemmâ tebeyyene lehu ennehu aduvun lillah Babasının Allah düşmanı olduğu açıkça ortaya çıkınca, iyice anladığı zaman teberre babasıyla ilişkisini kesti. Evet. Onun için yani İbrahim Aleyhisselamın babamı affet sözü bize örnek değildir. Bu İbrahim Aleyhisselam'a mahsus bir şey. O da meseleyi anladığı zaman vazgeçti. İnne İbrahim le'avvahul halim. İbrahim evvahdır. Ah ah der. Ah. Ah bak. Ah vah. Ya şu insanların haline çok üzülüyorum. Ah ah diyen bir şey. Halim çok da yumuşaklı, yumuşak huylu. Evet. Bakın uyumşa ve o insanlara karşı kesin tavır koyan kişiye Cenab-ı Hak yumuşak huylu diyor. Ona göre yani bak karışma. Evet.